Oruç tutarken vücudundaki bir rahatsızlıktan dolayı bir kimse hastaneye gidip ağrı kesici iğne vurulursa orucunun durumu nedir? Din İşleri Yüksek Kurulu'nun oruçluyken bazı tedavi yöntemleriyle ilgili almış olduğu bir karar var. Evet. O kararda anlatıldığına göre ağrı kesici iğneler, efendim tedavi edici iğneler orucu bozmaz ama serum ve vitamin iğneleri orucu bozar. Ağrı kesici, efendim tedavi edici iğneler orucu bozmaz. Evet, bunu bilelim.